Ne? <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alini ve sahbidi ecmain Bugün arkadaşlar Muhammed suresine başlıyoruz Giriş kısmını okumuştum ve anlatmıştım biraz daha o vesileyle cihattan bahsetmiştim Mehmet Görmez Hoca'nın en son videosunu da izlemelisiniz bu konuyla ilgili. Gazze ve cihat meselesini anlattığı. Bir kez daha şükrettim. Elhamdülillah. Yani görüşlerimiz uyuşuyor ve hani yanlış bir şey söylememişim diye tekrar şükrettim. Onu da izleyin. Efendim şimdi işte cihat hakkında bir fikrimiz oldu. Savaş hakkında İslam'ın savaş konusu nasıl baktığını, Efendimiz'in uygulamasında bu konunun nasıl olduğunu çok kısaca derli toplu bir şekilde görmüş olduk. Birinci ayetten başlıyoruz şimdi arkadaşlar. Ee, i̇lk iki ayette Rabbimiz iman edenlerle inkar edenleri birbiriyle kıyaslıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir metodudur. Birbirine zıt şeyleri peş peşe anlatarak çok zihnimizde onların ayan beyan, bir, nasıl diyeyim birbirinden ayrışmasını sağlar yani cennetle cehennemi peş peşe anlatır dünyayla ahireti peş peşe anlatır imanla nifakla küfrü peş peşe bir arada anlatır böylece hiç zihnimiz bulanmaz yani her şey net bir şekilde yerli yerine oturur önce küfredenlerle başlıyor Bismillahirrahmanirrahim Ellezine keferu ve saddu an sebilillah onlar ki küfredip Allah yolundan yüz çevirmekte yahut men eylemektedirler. Yani buradaki saddu kendilerinin yüz çevirdiğini mi anlatıyor yoksa başka insanları mı Allah yolundan engellemeye çalışıyorlar? Her iki anlamada geliyor... Fakat ağırlıklı görüş birinci anlam yani kendilerinin Allah yolundan yüz çevirilmesi anlamında. Ee, diyeceksiniz ki ne fark eder yani ha kendisi Allah yolundan dönmüş ha başkalarını Allah yolundan çevirmiş ama bu farkı size anlatmıştım. Yani küfretmekle küfrün propagandasını yapmak başkalarının da imanını e, küfre dönüştürmeye çalışmak aynı şey değildi. Efendim burada acaba hangisi kastediliyor? Bu fiil, saddu fiilinin lazım mı müteaddi mi alınacağıyla ilgili Arapça bilenler için. Yani lazım fiil geçişsiz fiil. Kişinin kendi üzerinde kalan fiil. Mesela yedim. Yemek yedim lazım fiil. Ama yedirmek geçişli fiil. Şimdi tam örtüşmedi Arapçadaki ilama olsun siz anladınız onu. Saddu yüz çevirmek, iraz eylemek manasına sududdan lazım. Yani geçişsiz kişinin kendisinin yüz çevirmesi. Yahut da men eylemek, çevirmek yani başkasını Allah yolundan çevirmek manasına saddeden müteaddi olabilir. Her ikisi de mümkün. Her ikisi de mümkün. İkisiyle de tefsir edilmiştir. Keşşaf haşiyesi keşfeder de ki evvelki azhardır yani lazım olması. Yani kendilerinin Allah yolundan yüz çeviriyor anlamına gelmesi daha e, belirgindir, daha barizdir. Zira ul hadihi sebebi eku Bu nerede geçti? Yusuf Suresi'nde geçti arkadaşlar 108. ayet kerimede De ki bu benim yolumdur. Ben insanları basiretle Allah'ın yoluna davet ederim. Benim yolum budur. Buyurulduğu cihetle Allah yolundan sat yüz çevirme. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği tarıka-i müstakimden irazdır. Yüz çevirmedir. Ve ikinci ayette velidîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve âmenû bimâ nüzil ala Muhammed. İkinci ayette hani bu şimdi birinci ayette geçenin e, ...mukabili olan karşıtı olan durum anlatılacak demiştim. Nedir onun karşıtı? Onlar ki iman ederler, salih ameller işlerler ve Muhammed'e indirilene de iman ederler. Buyurulmasına tekabül suretiyle yani bu iki ayeti birbiriyle karşılıklı olsun diye Allah Teala birbirinin iki zıttı bir arada zikrettiyse oca o zaman birinci ayetteki satlu başkalarını çevirenler anlamında değil, kendileri Allah yolundan dönenler anlamına ol daha uygun olur diyor. Daha mutabık olan budur. Hakikaten bu iki ayetin sevki yani bunların peş peşe gelmesi kafirlerle müminlerin ve bilhassa Hz. Muhammed'e indirilene gereği gibi iman edenlerle etmeyenlerin bir mukayesesini göstermek itibarıyla bu tekabül, bu karşıtlık mühimdir. Nüzulün sebebi Mekke müşrikleri olmakla beraber yani bu ayetin iniş sebebi Mekke müşrikleri olmakla beraber mefhum yani bu ayetten anlaşılan mana e'am'dır, umumidir. Bütün kafirleri ve bütün iman edenleri. E, anlatıyor. Yani Mekke müşrikleri gibi küfür edip de Allah küfür burada arkadaşlar günlük hayattaki hakaret anlamında kullanılan küfürler değil, inkar anlamında. İnkar. İnkar edip de Allah yolundan Muhammed aleyhisselamın davet ettiği hak İslam dininden yüz çevirenlerin akıbetini söylüyor Allah Teala. Şimdi arkadaşlar, almale <gülüyor> amale. Allah bütün amellerini onların dalale vermektedir. Yani boşa çıkacaktır bütün amelleri. Mesailerini, çalışmalarını, yaptıkları iyi işleri hedefine isabet ettirmeyip boşa gidermektedir. Peki bu dünyada mı, ahirette mi? Arkadaşlar sadece ahirette dersek yani çok kolay olurdu açıklamak. Eh, ahirette onlar zaten hiçbir karşılık alamayacaklar. İyi olurdu yani dünyadaki başarıları da böylece anlaşılmış olurdu. Ama benim kanaatim bu sadece ahirette değil. Yani Cenab-ı Hak bize sadece ahirette bir e, müjde vermiyor. Bununla bence dünyada da böyle e, bir şartı var arkadaşlar. İşte arkasından gelen ayete bizim uymamız şartıyla. Biz o ayetteki nitelikleri taşırsak, bir sonraki ayetteki onunla bir önceki ayetteki o kafirlerin bütün çalışmaları, gayretleri, saileri boşa gidecek arkadaşlar. Bakın dünyada yani son işte tarih biliyorsanız, işte benim kadar bilebilseniz yeter yani. Ben çok az bilirim tarihi. İşte 300 400 yıldır, 500 yıldır neredeyse arkadaşlar. Yani gerileme döneminden beri, gerileme döneminden beri. İslam'ı dünyaya yayalım. İşte her yere örnek olalım yani böyle aktif bir çalışması var mı Müslümanların? Bireysel ve yerel çalışmalar hariç peki İslam'ın yükse bütün yükselen dinler içinde en çok yükselen din hangisi? İslam B onun için müthiş önlemler alıyorlar arkadaşlar yani bizim gibi yarını planlamıyorlar sadece ben yani yarını planlarken bile akla karayı seçiyorum Yarın hangi saatte ne yapacağım işte falan. Ona bile tam uyamıyorum yani. En ciddi problemlerimden birisi. Ee, sizin var mı bilmiyorum plan yapan kaç kişi var aranızda. Yani yarın hangi saatte ne yapacağınız belli mi? Hani en azından zihninizde tabii ki Allah'a emanet de. Adamlar arkadaşlar 50 yıllık, 100 yıllık, 150 yıllık planlar yapıyorlar. Birbirlerine devrediyorlar bu planları. Çünkü e, bir dava olarak görüyorlar. Biz ise kendimizi neyse çok eleştirmeyeyim kendimizi de yani bizde tek adam önemlidir. Bir yerden bir idareci gidiyor ben izliyorum arkadaşlar. Her yerde gözlemliyorum bunu. Çok na nadirdir böyle olmayan kurumumuz. Mesela bir yerden bir adam gider bir idareci yeni bir idareci gelir bütün önceki projeler rafa kaldırılır arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi işte bir... Okula birileri tayin olur, bir idareci gelir. Bütün müfredatı falan yeniden yapmaya kalkıyorlar. İşte yeni şeyler, yeni projeler, yeni hedefler falan. Bana tam tersi arkadaşlar kendinizi biraz geriye çekip o güne kadar yapılan iyi işleri geliştirerek sürdürmeyi başarabilirseniz kurumlar kökleşir. Kurumlar böyle kökleşir. Ama bizde kurum değil, kişi önemli olduğu için... O kişi kendisine hele şimdi bu sosyal medya var ya arkadaşlar fotoğraf vermesi lazım. Etkinlikler yapması lazım. fotoğrafları fotoğraflarını vermesi lazım. Çok görünmesi lazım. Çok iş yapması lazım. O eski eskisini sürdürürse yani düşünün bizim e, yani e, kalıcı kaynak çalışmalardan o çalışmaları başlatan insanların yazdığı giriş yazıları kaldırılıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Öyle bir şey olabilir böyle bir şey hangi zihniyetle yapılıyordur Onun için adamların bu planları bu kadar çalışmaları bile boşa gidecek bak onlar tam tersi çok çalışıyorlar sistematik çalışıyorlar arkadaşlar ekip çalışması yapıyorlar tek adam önemli değil ekip önemli işin e, neticelendirilmesi önemli Efendim dediğim gibi elli yıllık, yüzyıllık planları var ama gözümüzde çok da büyütmeyelim. A dalle amalehum. Cenab-ı Hak müjde veriyor. Allah onların amellerini boşa çıkaracak diyor. Boşa çıkaracak. Buna mukabil, yani benim kanaatim bunu dünyada da yapacak da işte o mukabil kısmını bizim doldurmamız lazım diye düşünüyorum acizane. Ve lezine ameno. Bunların karşısında da öyle bir grup var ki iman ettiler. Ve amilus salihat ve salih işler yapmaktalar. Salih iş nasıl olur arkadaşlar? Bir iş nasıl salih iş olur? Yani salih iş nedir? Mesela ben şimdi burada bu işi yapıyorum. Bu iş nasıl salih olur? Yani benim elmalı tefsirini size okumam ve açıklamam nasıl salih olur arkadaşlar? Sadece niyetle mi alakalı? Niyet olmazsa olmaz. Yani Allah rızası için bir niyet olmazsa zaten koşa gider bu niyet olacak ama işin düzgün yapılmasıyla alakalı yani benim önceden bunu okumam çalışmam lazım üzerine notlar almam lazım burada şunu söyleyeceğim burada bunu söyleyeceğim diye belirlemem lazım kendimi başka kaynaklardan da beslemem lazım değil mi bunun e, sizin hayatınıza bir yansıması olabilmesi için günlük hayatı takip edip insanların problemlerini ihtiyaçlarını takip edip onu uyarlamam lazım e konuşurken anlatırken anlaşılır şekilde anlatmam lazım. Değil mi yani? Iş, her işin bir e, yapıldığı zaman düzgün olan bir şartları var yani. O şartlara riayet etmek. Tabii ki e, salih halisane niyetlerle. Halisane niyetlerle. Ve âmenu bima nuzile ala Muhammedin. Ve Muhammed'e indirilene de. İman eylemektedirler. Yani burada imandan murat bilhassa Muhammed Aleyhisselam'a indirilen kitap ve şeriata imandır. Yani onlar ki iman ettiler ve salih ameller işlediler diye bıraksa Rabbimiz mesela buraya İncil'e inananlar da girebilir. Diğer kitaplara inananlar da girebilir yani önceki dönemlerde ama burada bilhassa arkadaşlar... Ve amenu manuz ile ala Muhammedin diye ayrıca belirtilmiş, tasrih edilmiş. Efendim dolayısıyla bu imandan, buradaki imandan murat Muhammed Aleyhisselam'a indirilen kitap ve şeriata imandır. Wa huwa'l bu min Rabbim Çünkü Rablerinden gelen hak odur. Allah yolunu hakkıyla beyan eden ve Allah'tan geldiğinde hiç şüphe olmayan hak kitap ancak odur. Diğerleri kısmen tahrife uğramış ve kısmen de nesedilmiş yani hükmü kaldırılmış olmakla Kur'an'ın tasdikine iktiran etmeyenler hak değildir. Yani e, Tevrat'ta ve İncil'de şu anda elimizde sadece o iki kaynak var önceki kitaplardan. Tevrat'ta ve İncil'de Kur'an'a ters düşenlerin de hak olmadığını biz anlayabiliriz buradan. Çünkü onlar efendim tahrife uğradılar. Bu dinler tarihçilerine, <gülüyor> hocalarımızı dinleyin arkadaşlar. Bu Tevrat ve İncil tarihine kısaca bir bakın veya merak edip pansiplopeden okuyun. Elimizdeki en eski İncil İsa'dan sonra 3. yüzyıla ait ve Hazreti İsa'nın ana dilinde değil. Düşünün yani. Hazreti İsa'nın ana dilinde değil. Hazreti İsa aramice konuşuyordu. Elimizdeki en eski Tevrat... Yalan olmasın yani şu anda insanların elindeki Hazreti İsa'dan yüz, Musa'dan yüzlerce yıl sonrasıyla tarihi Ve Hazreti Musa'dan sonra olanları anlatıyor. Yani Hazreti Musa'nın ölümünden sonra İsrailoğulları tarihini anlatıyor elimizdeki Tevrat. İnanılmaz bir hazineye sahibiz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim eşsiz, benzersiz, yeryüzünde kaynağından çıktığı şekliyle bugüne kadar gelen ve varyantları olmayan tek kaynak, tek kitap arkadaşlar. Yani Budizm, şu, bu, hepsi dahil. Bunların içinde hepsi dahil. Hepsi dahil. Bir Fransız gazetecinin bana bir seferinde dedi ki, bir toplantıda tanışmıştık. E, bu dedi, Kur'an'ı dedi çok ütopik bulmuyor musunuz dedi. Çok ütopik. Yani Kur'an hani kitap olarak güzel ama uygulanması mümkün değil yani. İçinde böyle hani uymayan şeyler var hayata. Bunu dedi, değiştirmeyi, ne, onun bir adı var. Ne deniyor ona? Arkadaşlar du revize yani, etmeyi, yani. revize etmeyi düşünmüyor musunuz dedi yani. Modernize etmeyi, revize etmeyi. Yani sizce nasıl bu konu? Hani ben edemem de siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz dedi. Ona verdiğim cevap bence arkadaşlar hepimiz için geçerli. Eee Dedim ki ismini söyledim neyse işte şu hanım biz dedim Müslümanlar olarak Kur'an'ı böyle düzeltmeye değiştirmeye falan kalksak sizin bize engel olmamız lazım. Yani şöyle düşünün Mısırlılar piramitleri yıkıp AVM yapmaya kalksak yerine bütün dünya ayağa kalkar değil mi? Yani çünkü o sadece Mısır'ın değil yani bütün insanlığın ortak mirası diye. Arkadaşlar yani biz dedim çünkü başka kitap yok çıktığı şekliyle bugüne kadar gelen. O ilk günden bugüne kadar hiçbir varyant olmadan gelen başka bir kitap yok yani. Biz değiştirmeye kalksak sizin bunu korumanız gerekir. Ve siz de bu kitabı açtığınızda arkadaşlar okumak için açtığınızda böyle bir metin okuduğunuzu bilin yani. Tekrar tekrar söylüyorum Kur'an bizim ruhlarımızı okşamak. Bizi oh oh ya okudum çok rahatladım falan ne güzel işte diye böyle bizi sadece hani teselli etmek, mutlu etmek böyle romantik bir metin yani okuyalım ve sevinelim hani böyle işte üzerimizden gam keder gitsin falan. Böyle zannediyoruz arkadaşlar böyle bir kitap değildir ki Kur'an-ı Kerim bize hayatın ve ölümün, iyinin ve kötünün, doğrunun ve yanlışın ne olduğunu... Kimsenin gözünün yaşına veya hatırına bakmadan peygamberimizi arkadaşlar sertçe azarlayan kaç tane ayet var biliyor musunuz? Yani onlarca değil ama 3-4 tane ayet var yani peygamberimizi azarlıyor. Sen diyor biliyorum diyor her şeyi diyor söylemek istemiyorsun ama bir şeyi gizlersen seni şah damarından yakalarız. Başka bir yerde Enfal suresinde diyor ki, Bedir Savaşı'ndan sonra hiçbir peygambere yeryüzünde kesin zafer kazanmadan esir almak yakışmaz. Esir aldı ya peygamber. Sen ne zaferi kazandığında esir alıyorsun? Diyor. Hiçbir peygam, peygamberimiz diyor ki, eğer bu yaptığımız hatadan dolayı Allah bizi cezalandırılacak, o cezalandıracak olsaydı Ömer hariç hepimiz mahvolmuştuk diyor. Çünkü Hazreti Ömer ne demişti Hepsini keselim demişti hatırlıyorsunuz. İdam edelim bu esirleri çünkü bunlar İslam düşmanı. Biz bunları serbest bırakınca gene düşmanlık yapacaklar. Gerçekten de Uhud Savaşı'na hazırladılar arkadaşlar. Döndükten sonra Uhud Savaşı'na hazırladılar. İşte e, Abdullah bin Ümmü Mektum onu herkes biliyor. Yani peygamberinin dahi hatırını gözetmeyen anlatabiliyor muyum? Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Böyle aman üzmeyeyim ama Allah Teala'nın böyle bir korkusu yoktur ki arkadaşlar. Bizim o korkular bizim, aman o üzülmesin, aman o kırılmasın, aman o beni yanlış anlamasın, yanlış anlamasın diye bir şey de yok bu arada onu söyleyeyim. Aslında herkes doğru anlar, doğru anlamasını istiyoruz biz. Yani insanlar bizi doğru anlamasın. Niye? Çünkü yamukluklarımızı anlamasınlar. Bizim bazı böyle zaaflarımızı anlamasınlar, onu da beni doğru anlama. Diyemeyeceğimiz için beni yanlış anlama diye söylüyoruz. Yani mesela birine bir şey söyleyeceksiniz kabaca biraz. Ya yanlış anlama da sana bir şey söyleyeceğim diyoruz. Yanlış anlama değil aslında o. Sen benim mahremime müdahale ediyorsun. Benim e, ne bileyim ben, benim hatırımı kırıyorsun yani. Ben seni aslında doğru almıyorum şu anda yaptığını bilmem anlatabildim mi? İşte arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın hiç böyle kaygıları yoktur. Hiç kimseden de korkusu da çekilmesi de yoktur. Kullarından efendim böyle lafı dosdoğru nasıl söylenmesi gerekiyorsa söyler. Hiç bir Amerikalı adama soruyorlar Kur'an-ı Kerim'i okumuş da nasıl bir kitap her şey o kadar net gidiyor. Peki biz niye böyle evirip çeviriyoruz tefsine işte o netlik işimize gelmediği için arkadaşlar. Mesela diyor ki Allah-u Teala Fela ve Rabbike la yu'minun hatta yuḥkimūka fī mā shajara baynahum thumma lā yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta wa yusallimū taslīmā nisa sünesinde ayet Rabbine yemin olsun ki aralarında çıkan meselelerde seni hakem tayin etmedikçe peygamberimiz ediyor peygamber nasıl hakem tayin edilir arkadaşlar Sünnetine başvurarak. 2. Ve senin verdiğin hükümden hiçbir rahatsızlık duymadıkça ve 3. tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça fela ve rabbike la yu'minun. Rabbine yemin olsun ki onlar mümin değildirler. Diyor. Bunlar olmadıkça. Biz onu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Hakiki mümin değildirler. Anlatabilir miyim? Yani böyle yapıyoruz. E ben de öyle yapıyorum yani. Bu bakımdan Kur'an çok şiddetlidir arkadaşlar. Çok keskindir. Şiddetlidir. Böyle okuduğunuz zaman onu yakanıza yapışır yani Kur'an. Böyle uykunuz kaçar. İştahınız kaçar. Öyle olması lazım yani. Çünkü kimseden bir korkusu yok Rabbimize. Bir de bir mazeretimiz kalsın istemiyor. Yani kıyamet gününde Allah'ın huzuruna gittiğimizde ey yarabbi işte ben onu tamamlayamadım işte İşte orası da çok açık değildi bile anlayamadım senin ne istediğini falan. Hiç böyle bir şey de yok arkadaşlar. Namazı kılacaksın, zekatı vereceksin. Örtüyü dün anlattım. Yani bu masa örtüsü değil ya baş örtüsü diyor yani yok efendim başörtüsü değilmiş de şuymuş da de. de ki ben bunu yapamıyorum artık sürdüremeyeceğim veya ya hiç yapamıyorum de efendim Allah affetsin de böyle demeyip Allah öyle demedi de şöyle dedi demek nasıl bir hatsizliktir arkadaşlar ya nasıl bir nasıl bir cürettir yani bu her konu böyle faiz böyle arkadaşlar ...işte faizsiz olur mu da öyle olmadı, böyle olur da... ...herkes bir şey söylüyor arkadaşlar. Bir keresinde öyle dedi bir hanım, mümkün değil dedi, faizsiz dedi, iş yapmak dedi. Ben dedim ki ben bilemem çünkü ben iş kadını değilim, ailemde hiç iş adamı yok, ticaretle uğraşmıyoruz. Dolayısıyla ben şimdi size ne desem, ütopik olur, yalan olur. Siz dedim, aynanın karşısına geçin... Cenab-ı Hak size niye faiz yedin dediği zaman, niye faizle iş yaptın dediği zaman ona ne diyeceksin? Onu sesli olarak söyleyin, sesli olarak. Hani var ya İngilizce'de bir diyeyim ve bir bakın bakalım kulağınıza inandırıcı geliyor mu? Yani şöyle Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacaksın diyeceksin ki ya Rabbim sen biliyorsun ki ben 21. yüzyılda Türkiye'de yaşadım ve burada iş yaptım. Ve burada faizsiz iş yapmak mümkün değildi. Dediğin zaman Cenab-ı Hak evet doğru söylüyorsun, sen mazursun diyecek mi? Yoksa başka yollar vardı da sen bu yolu mu tercih ettin? Bu daha kolay, daha efendim karlı vesaire olduğu için. Yani Cenab-ı Hakk'a vereceksin bunun hesabını, bana vermeyeceksin. Her konu böyle arkadaşlar. Ve huvel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 ve Allah'tan geldiğinde hiç şüphe olmayan hak kitap ancak odur. Diğerleri kısmen tahrife uğramış, kısmen nesedilmiş olmakla Kur'an'ın tasdikine iktiran etmeyenler, tekrar okumuş oluyorum şimdi okuduğum yeri, Kur'an'ın tasdik etmediği yani yerlere hak değildir. Onun için maklum olan iman, yani Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği kitaplara iman, Kur'an'a imandır. Arkadaşlar Kur'an, samimi Hristiyan'ın da, Samimi Yahudinin de başvurması gereken bir kitaptır. Elindeki inandığı kitabın neresi tahrif edilmiş, neresi doğru diyebilmek istiyorsa kriteri olacak tek bir kitap var Kur'an-ı Kerim. Bu suretle ona bir hakkın iman edip de muktezasınca ne gerekiyorsa Kur'an'a iman ettin, ne gerekiyorsa salih amellere çalışan müminler var ya... Kefara anum seyyi Allah kendilerinden kabahatlerini örtecek kefaret sayacak seyyahatlarını kefaretleyip örtmekte ve asla habalehum ve yüreklerini hal ve şanlarını düzeltmektedir arkadaşlar. Bizim korkularımız, zayıflıklarımız, menfaatçiliğimiz böyle biraz zora girdiğimiz zaman hemen yan çizmemiz, Allah korusun sizi tenzih ederim çeşit çeşit nifak vasıflarımız hep bunlar işte hayatımızın ve yaşantımızın Allah'ın kitabına iman ve o ne diyorsa ona göre yaşamak üzerine oturtulmamasından kaynaklanıyor. Kafirler boşuna çalışırken aslaha bağlamak. Onlar edalle ma demişti kafirler için. Onların bütün o yaptıkları çok sistemli çalışıyorlar, çok şey çalışıyorlar ama hepsi boşa gidecek yaptıkları. Eğer sen böyle olursan burada anlatıldığı gibi keffara alhum seyyiatim hatalarını Allah örtecek ve aslaha bağlamak ve durumunuzu düzeltecek. Kafirler boşuna çalışırken bunlar salaf ve intizam içinde günden güne terakki ederek fikir ve kalplerini düzeltmekte ve işlerinde ileri gitmektedirler. Tabii arkadaşlar bu bizim inancımızın işimize ne etkisi olacak? Yani diyelim ki ben işte ne olsun mesela kitap satıyorum ya da ne bileyim kalem satıyorum. Yani bir şey üretiyorum terziyim yani bu, bu benim imanımın işime nasıl bir etkisi olacak? Bir düşünün yani sen buradan ekmek yiyorsun, bütün karakterin, bütün ahlakın, bütün etin, kanın, her şeyin bu yediğin ekmekten geliyor ve o bedeninle yaptığın ibadetlerin, hayır hasenatın kabul olması buranın helal olmasına bağlı. Bu kazancın helal olmasına bağlı. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan gece sabaha kadar namaz kılsa, bütün günlerini oruçla geçirse, yediği haram, giydiği haramsa Allah onun bu ibadetlerini nasıl kabul etsin? Yani Cenab-ı Hak sana baktığında kadını, sinirlerini, damarlarını, bütün orada dolaşan bunlar nereden geldi hepsini görüyor. Bir de acizane kanaatim arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Bu hadisi ben şöyle yorumluyorum. Önce hadisi söyleyeyim. Efendimiz buyuruyor ki haramdan oluşan et ateşte yanmaya daha layıktır. Haramdan oluşan et ateşte yanmaya daha layıktır. Bizi ateşe götüren şey nedir arkadaşlar? Günahlarımız değil mi? Günahlar. Demek ki haramla beslenirsen günahlar kolaylaşıyor. Haram haramı çekiyor arkadaşlar. Haramla beslenen kişi ye. Günahlar pervasız ne var ya bunda diyor yani küçük görüyor bakın günahlar küçük görünüyor gözünde. Ee, yani mesela size çok kere bahsettim ama yine başka bir örnek bilmediğim için yine o geldi aklıma. Siz yeryüzünde fesat çıkarmak deyince aklınıza ne geliyor örnek olarak arkadaşlar? Yeryüzünde fesat çıkarırlar onlar diyor mesela bazıları için. Yufsidune fil-arput diyor. Benim aklıma gelen dedikodu, laf taşıma, işte yara bozma falan bunlar geliyor benim aklıma. Ne zaman ki arkadaşlar ben çağı belgeselini izledim. Haa yeryüzünde fesat çıkarmak uymuş dedim yani. Yeryüzünde fesat çıkarmak yani bütün bir milletin zihnini bozuyor zihnini bozuyor kim yapmış arkadaşlar kimi anlatıyorlar bir de ilginç olan bu belgeselleri de kendileri yapıyorlar yani onlar kendilerini anlatmasalar bizim hiçbir şeyden haberimiz yok bu acizliğimize de yani pes diyorum neyse efendim arkadaşlar orada Edward Bernays diye bir adam anlatılıyor Freud'un yanılmıyorsam kardeşinin ya da abisinin oğlu yani yeğeni Amerika'da yaşıyor bu PR denen halkla ilişkiler mesleğinin ilk kurucusu adam. Bütün büyük Amerikan o işte 1900'lerin başında bütün o patlayan Amerikan sermayesinin halkla ilişkilerini yapıyor. PR'ını yapıyor. Çok zengin. Ve hep Freud'la yazışıyor. Nasıl yapacağı konusunda. Bir tane filmde bir şey o belgeselde arkadaşlar bir tane alıntı yapacağım size. Bir sigara şirketinin PR'ını üstleniyor. O sıralar Amerika'da sigarayı erkekler içiyor. Kadınlar sigara içmiyor. Diyor ki benim bu sigaranın satışını artırmam için kadınlara da sigara içirmem lazım. Peki nasıl? Amerikan toplumu arkadaşlar şu anda bile dünyanın en dindar toplumlarındandır. Siz öyle yaşıyorlar diye bakmayın. O bize en uçtakiler gösteriliyor. Yani dindarlığı burada bağmazlık anlamında da düşünebilirsiniz. Hani dünyanın Geleneklerine işte şeyine en bağlı toplumlarından birisidir. Ee, hele o yıllarda. Efendim nasıl içireceğim ben bu kadınlara sigarayı? Sigarayı özgürlük fikriyle birleştiriyor. Yani diyor ki Freud ona bunu diyor olumlu bir şeyle birleştirmen lazım. Olumlu bir imajla. Özgür kadın sigara içer. Arkadaşlar çok ilginç. Ee, böyle bazı bir takım ünlü aktristlere kalabalık mitinglerde veya kalabalık yerlerde, public alanlarda böyle arkadaşlar kırmızı elbise falan giydirerek sigara içtiriyor. Sigara, niye, niye dikkat çekici bir elbise? Gezi olaylarındaki kırmızı elbiseli kadını da hatırlayın arkadaşlar. Onlar hep böyle işte şey bir film yapımı gibi kare kare planlanıyor arkadaşlar. Ondan sonra işte özgürlüktür, özgür kadın sigara içer falan. Amerika'da sigara satışları ikiye katlanıyor. Evet. Anlatabildim mi? Yani bu gençler özgürlük fikriyle e, böyle çok şey uğraşırlar. Bir düşünün yani sana özgürlük olarak anlatılan şeyin özgürlük olduğunu kim söyledi? Acizane kanaatim arkadaşlar. Bugün dünyadaki vahşi kapitalizm, bizi kendi sınırsız tüketim çarkları içerisinde tek başımıza bırakmak için aileyi mümkün olduğu kadar minimize ediyor. Mümkün olduğu kadar. Şu anda dünyada arkadaşlar, geçen de bir kitap okudum, maaşı olduğu halde sabit, düzenli bir geliri, emekli maaşı olduğu halde bir evde barınmaya gücü yetmediği için sokakta yaşayan insanlar olmaya başlamış. Yani bir ev tutacak ve o evin masraflarını ödeme. Mesela benim maaşım yetmez şu anda. Ben tek başıma olsam ben bu emekli maaşıyla bir ev tutup barınamam yani. Bir gayrimenkul falan yoksa. Dolayısıyla bu ne oluyor arkadaşlar? Sen giderek insanlar da birbirinden o toksik, öbürü annen işte narsist, öteki bilmem sana şöyle yapıyor. Hepsini parçala, insanların ilişkilerini parçala. İnsanları tek başına bırak sistem karşısında. Arkadaşlar, görüyor musunuz sonucun nereye doğru gittiğini? İşte asıl ifsat bu. Asıl fesat bu yani. Asıl yeryüzündeki fesadı kim çıkarıyormuş arkadaşlar? Komşudan komşuya laf taşıyan teyze değil. O gran tuvalet iğnen, en pahalı yerlerde yaşayan, en pahalı e, yani lüks bir hayata sahip ve herkesin imrendiği insanlardan bazıları. Evet. Neyse. İşte Salih Mü'min, arkadaşlar Salih Mü'min yaptığı her işi düzgün olan, kazancı helal, kendi kul hakkı yemeyen. Çünkü biz biliyoruz ki ibadetlerimin kabulü bile buna bağlı yani. O bakımdan benim bu günlük hayatıma da işlerime de yansıyor. Cenab-ı Hak onların akıbetlerini düzeltecek, günden güne terakki edecekler, kalpleri düzelecek, işlerinde ileri gidecekler. Bir de bizim işlerimizde ileri gitmememizin sebepleri, çok sebebi var da benim acizane teşhis ettiğim sebeplerden birisi arkadaşlar, dünya işlerini dünyalık işler diye görüp böyle küçümsememiz ve baştan savma yapmamız. Arkadaşlar hiçbir iş sadece dünya işi değildir. Bizim yaptığımız her işin uhrevi bir boyutu vardır. Geçen de bununla ilgili bir yazı yazdım. Sonunda hoşuma giden ben de beğendim yani cümleyi. O yüzden müsaade edin tekrar edeyim. Tevhid ehlinin zihninde ve sohbetinde arkadaşlar dünya ile ahiret birbirinden ayrılmaz tevhid ehlinin sohbetinde dünya ile ahiret birbirine şimdi dünyayı konuşuyoruz şimdi ay böyle değildir ki bizim işimiz. Biz bir, bir çiçek bakarken de o ahiretle ilgilidir. Çünkü onu sularsan işte ondan birisi istifade ederse, birisi görünce ay içi açılırsa sana bir sevap var yani. Bir evin evinin balkonunda ya ne olur diyorum mesela. Benim balkonumun güzel olması hani karşı balkon önemli. Çünkü ben hep onu görüyorum yani. Karşıdaki ev Boyamamışsa cephesini benim depresyon sebeplerimden birisi yani. Devamlı çünkü ben o cepheye bakıyorum yani ama o görmüyor kendini. Dolayısıyla bizim bütün dünya işlerimiz aynı zamanda ahiret işimizdir. Ahiret işimiz aynı zamanda dünya işimizdir. Onun için biz mesela bir dikiş diken bir ahbabım vardı şey yapıyordu böyle nakış yapıyordu. E çok iplik alıyordu e, şeye gidip tahta kaleye gidip orada satan tüccar demiş ki sen niye demiş üstüne de altına da aynı ipliği alıyorsun? Ne yapacağım demiş? Altına ucuz iplik koyacaksın demiş. Orası görünmüyor ki. Ama diyor ben biliyorum ki diyor ben o iplikle altına koyarsam makinede ha ama daha çabuk çürüyor. Bir, üç, yani üç kere yıkı yani otuz kere yıkanacaksa üç kere yıkamada sökülmeye başlıyor akış nakış. Çünkü alttaki iplik zayıf oluyor. Anlatabildim mi? Onun için arkadaşlar bizim her işimiz aynı zamanda ahiret işidir. Her işimiz. Peygamber efendimize bir adam geliyor, rivayetin tamamını bilmiyorum kelimesi kelimesine bakarsınız. Adamcağız işte peygamberimiz onunla musafaha yapacak, adam ellerini çekiyor. Diyor ki ya Resulallah ben diyor bahçede çalışıyorum diyor, ellerim biraz nasırlı diyor yani, yara bere içinde diyor, çatlak matlak nasıl artık Peygamberimiz adamın ellerini alıp öpüyor, bunlar Allah katında en değerli eller diyor. Onun için yani dünya ve ahireti ayırmaz Müslüman, o yüzden de her yaptığı işte, ileriye gider. Hangi işi yapıyorsa yemek yaparken de evine bakarken de Mekke'deki kafirlerle Medine'deki müminlerin hali mukayese edilince bu bir tecrübe sabittir. Mekke ne oldu günden güne çöktü. Medine hızla tamam yani 10 yılda olmasın da 20 yılda olsun arkadaşlar. 50 yılda olsun Müslüman öyle bir iş yapar ki yani o onun işleri devamlı ileriye gider ve aslahu maalemü ee, bu bir tecrübe sabit olduğu gibi bu e, ayette söylenen bütün tarihte de imanlarında sadık olan Müslümanların hali böyle olmuştur. Şu halde her ne zaman bunun hilafı görülmüşse yani nerede bir Müslüman topluluk geriye gidiyor, işleri bozuluyor, netice alamıyor yaptığı işten... İse arkadaşlar Müslümanların iman ve salahlarına yani işlerini düzgün yapmalarına halel gelmiş olmasındandır. Eğer nerede Müslümanların işleri geriye gidiyorsa demek ki imanlarında ve amel salihlerinde bir zayıflık var, bir bozukluk var, bir dejenerasyon var. Efendim üçüncü ayette ''Ve'like bi ennen ledine'' bu niçin böyledir? Bu yani kafirlerin işlerinin e, dalalete çıkacak olması, müminlerin işlerinin terakkiyle ve daima düzeyi düzelmeyle neticelenecek olması. Çünkü müminlerin salahı şu sebepledir, e, önce metni okuyayım. Böyle olması yani kafirlerin şaşkınlığı, müminlerin salahı bir emne. şu sebepledir ki اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا تَبَعُوا الْبَاطِلَى küfür küfredenler batıla tabi olmuşlar. Allah yolundan kaçınıp hevalarına, keyiflerine uyarak boş fani maksatlar peşinde koşmuşlar. Ve innenlediğine amenü tebe'ül hakka min Rabbihim. İman edenler ise Rablerinden gelen hakka tabi olmuşlardır. İşte Allah insanlara mesellerini böyle darbeder. Her kavmin alemde mesel olacak yani diğer milletlere örnek olacak. İyi veya kötü akıbetlerini kendilerine bu suretle yapıştırır. Kılıklarını yüzlerine böyle çarpar. Batıl peşinde koşanların meselleri şaşkınlık. Hakka tabi olanların meselleri de salahı bal. Yani bütün durumunun düzelmesiyle muvaffakiyet olur yani bir yere işe girersin dürüst çalışırsın düzgün çalışırsın e, kimseye efendim bir e, kumpasın herhangi bir şeyin e, parçası olmazsın aldatmazsın arkadaşlar e, Allah e, durumun düzelir yani dünyada garanti midir arkadaşlar dünyada garanti olduğunu düşünmüyorum bunun ama dünyalık da bir sunucu olduğunu düşünüyorum yani mesela öldürülen peygamberler var arkadaşlar kavimleri tarafından öldürülmüşler yani demek ki hani her işini düzgün yapanın dünyada da selamette olur diye bir garantimiz yok ama dünyalık bir vaatte içerdiği kanaatindeyim Kana, e, o kanaatteyim yalnız şu var arkadaşlar mesela dünyada e, kafirler tarafından öldürülmek bir başarısızlık mıdır? bana göre bir başarıdır arkadaşlar yani başarı dediğimde de başarı kelimesi yakışmadı harika bir sonuçtur <gülüyor> harika bir sonuçtur Amir bin Füheyre'nin bir Maune'de kafirler tarafından pusuya düşürülüp öldürülürken göğsüne tam mızrak saplandığında yaşasın kazandım demesi onu öldüren kişinin Müslüman olmasına sebep olmuş arkadaşlar. Nasıl ya ben bunu öldürüyorum o nasıl kazanıyor ben kazandım diyor. Bu ne demek istedi diye biraz efendim peşinden gidiyor ve İslam'ı öğrenip Müslüman oluyor. Bazen bir kişinin şehadeti arkadaşlar arkasından Efendim çok farklı şeylere, çok farklı açılımlara, dünyada hakkın, hakikatin yücelmesine, efendim daha çok tanınır hale gelmesine. Bugün Gazze'liler buna hizmet ediyorlar şu anda arkadaşlar. Dirileri de, ölüleri de hizmet ediyor arkadaşlar İslam'a. İnanılmaz bir şekilde hizmet ediyor şu anda. Biz yani bütün dünyanın en büyük gazetelerine milyon dolarlar verip ilanlar verseydik, bütün Times meydanına her yere afişler asıp İslam'ı anlatsaydık bu kadar reklam, bu kadar tanıtım, bu kadar merak uyandıramazdık arkadaşlar. Ha böyle mi olmalıydı, bu yolla mı olmalıydı illa ki elbette böyle olmamalıydı ama bakalım Allah'ın muradı e, ne bana sorarsanız arkadaşlar en şu anda var ya Gazze meselesiyle ilgili söylüyorum. En büyük tehlikede olanlar bu işin karşısında sessiz kalan Müslümanlardır. Bizi büyük bir felaketin beklediğinden korkuyorum arkadaşlar. Büyük bir cezanın, büyük bir musibetin Allah'a sığınıyorum ama şu anda Gazze'dekiler filan tehlikede değil, biz tehlikedeyiz arkadaşlar diye düşünüyorum. Peki dördüncü ayete geldik. Burada kalalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Obrigada. Obrigada. Obrigada.